Oh yeah. Merhaba Kainat Bugün 5 Ocak Salı Yıl 2010 Ay 1 Gün 5 Kasım 59 1431 Hicri Muharrem 20 1425 Rumi Aralık 23 Fırtına Günün nasihatı Ocak ayı sağlığı Hava soğuk olduğundan fazla kaloriye ihtiyaç vardır Bu aylarda vitamin temini için limon, portakal, greyfurt, elma, patates, lahana ve ıspanak yenmelidir Günün fıkrası Teyzesi Canan'a sordu Büyüyünce ne olacaksın kızım? Babam için mimar Annem için doktor Dedem için öğretmen Kendim için de yazar olacağım anneciğim Dedi pardon teyzecim dedi Canan Yemek listesi gün beş Tas kebabı, şehriyeli pilav, zeytinyağlı prasa, meyve Büyük saatli marif takvimi Herkes Açık Radyo 94.9 ve Açık yayın yapan Açık Radyo'dasınız. Açık Gazete Programı başladı Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'la birlikte. Günaydın. Günaydın. The Seekers grubuna kulak verdik. The Carnival is over. Stenka Razin. Köylü Ayaklanması'nın bir şarkısıyla. Ondan dönüştürme. Karnaval bitti, şenlik bitti diye bir şarkı Avustralyalı bir grup Ethel Guy Seekers grubunun kurucu elemanlarından biri Kont bas çalıyor aynı zamanda da e, çok e, şarkılar arasında da grubun çeşitli komedyenliğini de bir çeşitli yapan birisi önemli bir ...müzisyen olduğu söyleniyor... ...biz de onun doğum gününü bu şekilde kutlamış olduk... ...The Carnival is over... ...şenlik bitti, karnaval bitti... ...evet bakalım... ...havadan sudan durumlarıyla... ...ilgili girebiliriz herhalde... ...Çin'den... ...berbat bir... ...kış haberi geliyor... ...daha doğrusu şimdiye kadar... ...tarihinde gördüğü en yoğun... ...soğuk ve kar yağışlarından... ...biriyle karşı karşıya Çin... ...rekor... imiş. Başkent Beijing'e 30 santimetre yağmış ve Tianjin'de de, komşu Tianjin şehrinde de o kadar. Ve binlerce yolcu da yollarda hava alanlarında, havalimanlarında mahsur kalmış durumdalar. 30'dan fazla büyük yolda kapatılmış, kapanmış trafiğe. Ee, aynı şekilde Güney Kore'de de çok çok yoğun bir kıştan bahsediliyor. Beijing'deki yani başkentteki en büyük e, kar yağışıymış 1951'den beri. Son yani 70 60, yılın en sıcak sen. Ocak ayını e, yaşıyormuşuz. Yılbaşına söylüyorlardı bunu da Türkiye için. Oranın kaçtı? E, son 60 yılın mı? 60 yılın en büyük soğuğu ve kar yağışları. Böyle cereyal ediyor. Hindistan'dan da bir başka haber vereyim. Yani 3500'den fazla daha doğrusu okul da kapandı. Onu da söyleyeyim. Beijing ve Tianjin'de 2 milyon 200 bin öğrenci ekstra bir tatile kavuşmuşlar. Bunlar en çok sevilenler onlar olmuştur herhalde. Haliyle. Fakat ağır bir durumla karşı karşıyalar. Etkilenmiş durumdalar. Eksik Eksi 32 dereceye kadar düşebileceğini söylüyorlar. Özellikle kuzeyde. Çin'in durumunda. Kuzeyinde. Seul'de de Gimpo havalimanı kapanmış. Birçok daha doğrusu birçok uçuşun iptal edilmesine, ertelenmesine yol açmış. Incheon havaalanında da. Seul'ün en büyük hava limanıymış. Bütün iptaller ve gecikmelerle rötarlarla doluymuş. Öte yandan Hindistan'da da çok büyük bir soğuk dalgası var. En az 100 kişinin öldüğü sokakta yatanların yoksullarında da çok derinlemesine etkilendiği haber var. Özellikle de Uttar Pradesh eyaletinden geliyor. Doğudaki Bihar, Jharkhand ve Yeni Delhi şehir yani bir her becerkand eyaletlerinden ve yeni Delhi'den geliyor ulusal şey evet böyle bir durumla karşı karşıyayız Polonya'da da soğuktan 13 kişi donarak 16 diyebiliyorum ben öyle mi Anadolu ajansı'nın evet bu ajans Franspress'ten alınıyor evet artıyor da olabilir geçen hafta sonu 13 kişi öldü diyor işte Anadolu Ajansı. Hı hı. Kasım başından bu yana da soğuktan ölenlerin sayısı 122'ye yükseldi diyor aynı haberde bendeki. Avustralya'da da büyük seller var. Yani dünyanın genel bir panoramasını çizmeye çalıştık. Ben aslında demin ki bu 13 ya da 16 ölü olan Polonya'daki ee soğuklarda donan insanlar haberini... Ee gözüne kelebek bıçak sapladı. Adlı Milliyet gazetesinin 3. sayfa haberinin altında minik gördüm iki tane minik kutu halinde. Biri Polonya'da işte 16 kişi öldüydü. Hemen yanında da İran'da 3 kişi idam edildi diye haber vardı. Yani aslında algıyla gerçeklik arasındaki bağ fena halde sağlamlayan bir şeymiş gibi geldi bana hiç öyle. Bir de işte küçük haberler bunlar. Evet. Yani pazartesi dani itibaren su seviyelerinin 5,5 metreyi 5,5 metreyi bulması bekleniyormuş. Yükselen sellerde yükselen sulardan bahsediyoruz. Yüzlerce insanın evlerinden tahliye ettirildiği, edildiği haberleri var. Kenya geçeyim mi Afrika'ya lütfen. Seller 20 Reuters haberi. Afrika ülkesi Kenya'yı etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sellerde en az 20 ölü var. Kenya Kızıl Genel Sekreteri Abbas Gule geçen hafta meydana gelen sellerde 30 bin kişinin de acil yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtmiş. Ayrıca her zaman olduğu gibi ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yağışlar aynı zamanda yıllardır kuraklıkla boğuşan ülkenin geçen yıla oranla daha fazla su kaynağına sahip olması anlamına geldiğini kaydetmiş. Yani böyle yapıyor işte herhalde. Kuraklık kuraklık kuraklık sonra da al sana su Öyle durumu oluyor. Avustralya'da da böyle olmuştu geçen sene hatırlıyor musun? Beklemişlerdi Aynen. beklemişlerdi da korkunç seller ve bütün suyun okyanusa akıp gittiğini seyretmek zorunda kalmışlardı. Ardından da yine kuraklık devam etmişti boğulduktan bir süre sonra. Evet fırtınalarda tabii bolca bunlara tuz biber eken şeyler... 1980'lerin sonunda ilk James Hansen bunları temsilciler meclisinde, senatoda falan konuştuğu zaman tanıklık etmek üzere çağrılıp eksik bıraktığını söyleyeyim. Bir kez daha çağrılmasını istemiş. Kendi Yeni çıkan Torunlarımın Fırtınaları başlıklı kitabının daha ön sözündeyim ama hemen aktarayım şey iyi anlaşılamadı gümbürtüye geldi diyor. Yani o zaman çok olağanüstü bir sıcak yazda konuşuyorduk ve küresel ısınmayı birden bir anlar gibi oldu insanlar diyor fakat şey güme gitti diyor aynı zamanda bu küresel iklim değişikliğinin hidrolojik dengenin yani su döngüsünün de öbür tarafını da tamamen alt üst edeceğini söylemeyi yeterince vurgulamadım diyor. Yani aslında muazzam seller fırtınalar da kopacaktır diye. Sonra bir kez daha ertesi sene 1989'da bir tanıklık daha yapmak zorunda kalıyor. Böyle bir durum işte. Bunları hiçbir gazetesinde ama dünyanın hiçbir televizyonunda köy değişikliğiyle bağlantılı bağlantılandırılmadığını görmekte üzüyor insanı biraz. Boşuna mı yayın yapıyoruz burada abi bey? Yani yayın boşundan bilmiyorum ama işte boşuna dolusuna artık zaten bir gidişat varmış gibi geliyor bana genelde. Ritme kaptırmak lazım biraz abi. Yani o ha bire bir sürü yazılar geçiyor ya altından. Hı hı. Böyle ya bir tanesinde de köyseklim değişikliğinden de oluyor galiba dese. Artık dese de bir demese de bir değil mi? Nasıl olsa hani kabulle ilgili bir sıkıntımız yok. Artık hani Obama'nın ağzından, Tayyip Erdoğan'ın ağzından, Abdullah Gül'ün ağzından asıl biliyoruz ki. Asıl sorun da bu işte. İklim değişikliği var. E, hepsi, tehlikeli, hepsi öldürücü. Tehlikeli diyor ve hiçbir şey yapmıyorlar bence de asıl e, vahşet burada. Artık Bilmiyorum. hani bilip bilmemekle ilgili bir sıkıntımız sanki kamuoyu anlamında yok gibi. Artık herkes iklim değişikliği diye bir şey oldu. Herkes dediğim hani büyük çoğunluk diyelim. Zaten farkında ama e, bununla ilgili bir şey yapmak bir başka gücü gerektiriyor herhalde. Herhalde değil öyle de. Ama gazeteler yazsa, televizyonlar da söylese belki onlar da daha harekete geçmek zorunda kal kalır. Öyle hissederler. Ama gazeteler kendisi. yazsa ya yani onların da başka iş ilişkileri, dengeleri, hükümetle olan başka politik dengeleri ve başka konularda başka anlaşmaları da yok mu? Yani tek Hım. bir konu üzerinden sen yumurtaları alsınlar gitsinler diyorsun. Hım. Değil Doğru. mi? Çin devlet medyası da kırık bir boru hattından sızan dizel yakıtın ülkenin en önemli su kaynaklarından birine karıştığını söylemiş. Buna ne buyrulur? E hayırlı olsun. Yani çok söyleyecek bir şey yok. Beklenilebilir orada da. 150 ton dizel yakıtı sızmış. Geçen sene %10'luk büyüme olmuş. Çin'de, e, Pekin'de, Beijing'de e, yılbaşı ilk kez alışveriş merkezinin içinde kutlanmış. E, Çin Komünist Partisi kararıyla ama onu bilmiyorum. İşte öyle bir şey. Ben normal buluyorum artık bütün olan biteni bunun üzerinden. E, 140 milyon insanın su ihtiyacını ...karşıladığı bir nehrin 2 milyon insanı da direkt karşıladı koluna karışmış. Onları feda mı edeceğiz ama haklısın aslında boş versin. Ve günün en güzel haberini de vererek bitirelim. İflas etmiş olabilir. Komşu krallık tarafından Şeyhlik tarafından kurtarılmak zorunda kalmış olabilir Ama bu Abu Dhabi'nin yardımcının yardımıyla beraber Dubai'nin dünyanın en yüksek binasını açmasına engel olmadı Çin'de hayırlı olsun. nasıl hayırlı uğurlu olsun Kaç olduğunu biliyor musun? 828 metre ve aşağıdan yukarı doğru ışıklar giderek beni de sevince gark etti bütün seyredenler gibi etrafımda ışıklar yükseldi sardı sardı sardı tepeye kadar çıktı ve böylece hayatımızın en önemli olaylarından biri havai fişekler çatırdadı ve 169 katlı bina müthiş bir şey oldu dedi bu Şeyin adı ne? Burç Dubai. Burç Halife falan diye. Burç Halife evet. Hani adı da değişti galiba. Ya belki de hani e, Batı dünyasında Burç Dubai, Doğu dünyasında Burç Halife olabilir mi? E, olabilir. Sebebi de neymiş diye ben bir spekülatif bir haberden aktarayım mı? Burç Dubai idi ama şey Burç Halife oldu. Çünkü çünkü Şeyh Halife bin Zey Zeyd el-Nahyan var. O da Birleşik Arap Emirlikleri'nin başı. O doğrudan doğruya 25 milyarlık kurtarma operasyonu. Dubai'nin borç sorunlarını halletti. Onun üzerine de bir yüksek kuleye adı verilsin çok mu sence? Onaylıyorsun değil Yok, mi? Tabii ki onaylıyorum. Ya ben aslında bu haberi Uğur ağzından dinleme şansına sahip oldum dün akşam. O zaman ben boşuna konuşuyorum. Vallahi boşuna konuşuyorsun. <gülüyor> ben doğru koridordayım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Orada yatıyorum bana. harika bir yorum tamam. yaptı. Ben de dinleyicilerle paylaşalım diye düşündüm bunu. Ee, i̇şte normal haberi verdi işte şu kadar metre böyle yükseliyor, böyle havai ifşek patladı falan filan. Sayın izleyiciler dedi bir anlık bir sessizlikten sonra Sayın Dündar ve e, dedi ki bunun finans dünyasına atılmış en büyük kazık olduğu da söyleniyor ama neyse dedi. Finans dünyasında niye kazık atıldı diye ben dün akşam baya bir düşünlere gark oldum. Sonunda baktım baktım kazı yemiş olsa olsa el mahtum yemiş olabilir gibi geldi bana. Ama finans dünyası belli ki bütün mahdum da içinde olduğundan birimiz yiyince hepimiz yedik gibi 3 silahşör geziyordu olabilirler onu bilemeyeceğim. Şu tatlı şey. Kazık yedikleri kanaatinde değilim herhalde. Finans dünyası ister kiralar ister kiralamaz değil mi? Yani hani şimdi bizim yeni kurduk ya bu yatırım şirketini. Hani burç Dubai'de alalım diyorduk. Bence artık almayalım. Kazık bir durum varmış ortada. Zaten Bak, almayabiliyoruz bizim, yani. Evet. Tercih bizim. <gülüyor> Bizimkinin adı da İmar'dı. Büyük şirketin adı da İmar. <gülüyor> Karışacak şimdi. Valla imar ismi Türkiye'de biraz ürkütebilir. Bence yatırım işlerine bu isimle girmemekte fayda var Sayın Uzan'dan sonra diye de düşünmek lazım herhalde. Fakat şey çok güzelmiş ya. Bu imar şirketi mi? Emlak şirketi mi? Ne diyeceğiz buna? İnşaat şirketi, müteahhit şirket işte. 124 katlı. Bir şey varmış binası varmış kuzey Bir yerde Amerika'da bir yerde ve 124. katında platformda etrafı seyretmek için manzarlı platformda şey yazıyormuş Ben şehrin ve halkının kalbiyim imarın arzularının ve Dubai'nin parlak rüyasıyım Beğendin mi? Ya aslında bence dünyanın durumunu çok iyi özetliyor. Küçücük bir çöl ülkesindesiniz. Ee, size müthiş bir ego verilmiş. Dünyanın efendisi gibi aynı insanlığın haline benziyor bir miktarda küçük mikrosu. Siz de gitmişsiniz bu çölün ortasına en dikine ne yapabiliyorsam bunu yapayım deyip yapmışsınız falilik bir sembol koymuşsunuz. Bu çok aterkil ve çok normal diyelim. Ama hani bu gurur zaten sizi gayet yemiş, bitirmiş ama gururdan geriye işte bir dikine bir alet, bir de işte böyle garip Işıklı. bir çöl durumu kalmış ışıklı. Yüksel ki yerin <gülüyor> Sel ki lodos <gülüyor> Yüksel ki yerim bu yer değildir demiş şair. Daha da yükselecekmiş ayrıca. Bunun da müjdesini vereyim. E i̇nşallah. Ya yani bu arada ben de bir müjde vereyim. Burç Dubai'ye koymuyoruz ya ofisi. İstersen Ak Merkez'e koyabiliriz. Orada da %35 düşmüş dükkan fiyatları eee yani dumping. dumping var ya işte bu iyi kazanmanın bir de kötü yanı var. Doğru zamanda satmazsan düşmeye başlıyor fiyatlar. Ben bile öğrendim bunu ama işte sürekli Volkan'la koridorda konuştuğumuz nedir ki o bütün o fırn <gülüyor> <arahsların gülüyor> arasında. <gülüyor> %35 siz mi düşürdünüz? Kar eden misiniz? Burada beni ilgilendiren daha çok bu kar payı açısından ama bakayım belli bizimkiler düşürmüş. Bizden. Konu hayırlı Hı. olsun. Evet. Böyle bir durum ama e, iklim e, anlaşması ol, ol, olamadı ya Kopenhag'da yoksulların da fena halde aleyhine olacağını söylemiş bunu da şey kim? Kim yoksullar mı? Evet bu şey söylemiş bunu. Yoksulluk mu kaldı abi? milenyum hedefleri koyduk ya ekibinde Birleşmiş Milletler olarak. İşte gene, Sildik attık yani o iş bitti IPCC'nin yani Hükümetler Arası Değişikliği Panel'in başkanı Hintli iklim Bilimci Rajendra Pachauri Bu böyle giderse Şey demiş Yoksullar dünyası için Çok büyük bir felaket Beklenebilir demiş Ne diyorsun bu işe yani, yani bizi ilgilendirmez. kategorisinden hakikaten. E, bu arada gökdelenlerin laneti olduğunu biliyor muydun? Dresdner Bankasından da araştırma direktörü Andrew Lawrence bir araştırma yapmış. 99'da ne zamanki dünyanın en yüksek gökdelini dikerler, o zaman ağır bir ekonomik kriz olur. Ru e, sayısal olarak koymuş ilk örnek 1907'de bankacılık paniği ve ilk gökdelen falan diye tek tek gökdelenlerle krizler arasındaki bağıntıyı incelemiş. 2010'da Bu açılması, baba venga gibi bir şey mi? Kehanet <gülüyor> mi? Yok kehanet değil. Daha istatistik oyunculuğu gibi diyebiliriz herhalde. E veya zaten hani sıkıştığı zamanlarda ekonomi saçma sapan şeyler yapıyor kapital sahipleri. Bunu biliyoruz işte. 500 metrelik bina dikmek, 500 milyon insan öldürmek falan gibi. İşte yapılan işler bunlar. 500 milyon hiç yapmadılar galiba. 50 milyon değil. İkinci Dünya Savaşı'na gönderme yapıldı. 60 evet peki. 60 mıydı? Ne, öyle bir şey. Evet, Yani işte e, Bank da bunu ortaya koymuş Diyor ki 97 Asya krizi Bakın Petronas kuleleri Bakın 2010'a geldik Şimdi bu Burç Dubai dikildi görürsünüz Yeni kriz var diyorlar Empire State Chrysler e, Gökdeleni falan diye devam etmişler e, yani Her bir gökdeline bir kriz düşüyormuş Büyük <gülüyor> Güzel yani iklim değişikliği meselesinin inançsızlığının dünya yoksullarına baya problem getireceğini söylemiş. Yani asıl dert gökdelende sen hala yoksul, iklim falan diyorsun abi. Suudiler Kopenhag'dan memnunmuş. Memnunlar mı? Tek şimdiye kadar tatmin olduk diyen e ilk... çöğün ortasına gidip de 50 derecede kayak merkezi kurup eksi iki derecede içeride kayak yaptırırsan hem memnun olursun yoksa yapamazsın bunları değil mi? Evet, Kopenhag uyumu mu diyeceğiz ona işte akoru bir şey yaptılar anlaşması mutabakatı neyse çok memnunmuş. Yani, e emaille yollamışlar şey. BBC BBC haber vermişler. ...Sudiler yetiştirmişler. Güzel değil mi? Asıl e, tabi bütün bu bağlantılar Bu sabahtan beri bir, bir, Birbirine bağlamaya çalıştığımız Haberlerin e, Şeyini Totalini kim söylemiş biliyor musun e, Şöyle bir şey Bütün bu kanıtlar gösteriyor ki Demiş Şu anda İngiltere için konuşuyor tabi Britanya Büyük Britanya için Britanya'nın ...şimdiye kadar ulaştığı... ...hayat standardı, hayat seviyesi... ...büyümenin, fazladan büyümenin... ...otomatik olarak... ...insan mutluluğu ve refahına... ...dönüşmediğini ortaya koyuyor demiş. Kim bu... Iı, ...Marxist zındık diyecek olursan... ...Britanya endüstrileri ...Konfederasyonu Başkanı... De ...Lord, Lord Turner... ...öyle görünüyor... ...yani... Tüketici toplumu, tüketim toplumunun en ağır eleştirisini... ...ki hepimiz bunun doğru olduğunu da biliyoruz şurada şimdi. Eyr oturup doğru konuşalım. O da taşımış oldu böylece diyor George Monbiyo bugünkü yazısında. Yani zaten IMF ve gitti. Dünya Bankası dünyadaki eşitsizlikten ve bu eşitsizliğin aldığı canlardan... ...sistemin nasıl işlemiyor olduğundan ben vururken... Zaten bu işte var bir gariplik. CHP Sol Parti. <gülüyor> evet. yani bir genel bir gariplik. Eduardok karşı Gale Hanım Oluyor hoş öyle. geldi. Evet. Guardian'ın da bugün zaten açıkladığına göre büyük bir tartışma varmış Britanya hükümetinde, İngiliz hükümetinde. Ne biliyor musun? Televizyon programlarına reklamların nasıl yerleştirileceği konusunda hır çıkmış. Nasıl yani? E. Çünkü Kültür Bakanı Ben Bradshow'un açıkladığına göre şimdi çikolatalarla cheesburgerleri acaba gizlice nasıl şey gömebiliriz programların içine kimse fark etmeden reklamlarını gömebilir miyiz gömemez miyiz tartışması varmış. Yani filtre etmesi imkansız hale geliyormuş. ...elemesi, reklamları... ...bir de bırak filtre etmeyi... ...ayrıca... ...seyrettiğini bile fark etmek... ...imkansız hale geliyormuş... ...bilinç altına doğru... <gülüyor> ...gömülüyor... ...ilginç değil mi? Endoktrinasyon deniyor buna... Bu yasaklanmamış mıydı? Bir ara böyle şeyler vardı... Ee, yasaklandıydı. Böyle ...yasaklandıydı... İşte ben emin değilim arayacağım. gerçek olup olmadığından işte o yüzden tam... ...şimdi... ...daha... Artık net oluyor, bunun alınabilecek bir şey. ana tartışma bunun, bunun etrafında dönüyormuş ve bu bizi diyor ki şey de George Monbiot, Bradshaw Kültür Bakanı biliyordur bu endokrinasyonun yani bizi bu beyin yıkamanın daha mutlu, daha akıllı, daha yeşil ya da daha zayıf hale getirmeyeceğini o da biliyor ama televizyon şirketlerine yılda 140 milyon Sterling kazandıracağını da biliyor demiş. Yani bunu istihsana 9.5 10 arasında tekrar tartışmaya bırakalım. Hı hı. 60 yıllık bir şey babalama durumundan sonra beslenme beslenme beslenme artık dünyanın kendisi de atılabilir bir ürün haline dönüştü çok şükürdü. Gidip bir yer alalım hadi oradan Almak lazım artık şimdi zaman hazır düşüşler var falan filan. Yeni bir savaşımız da olacak şimdi yakında işte Amerika Birleşik Devletleri dünyaya Yemen'in dünyayı Yemen'in tehdit ettiğini söylemiş ama istersen onu da. <gülüyor> sekiz, buçuk sonra da sekiz buçuk sonrası yapalım çünkü biraz nefes alıp korkularımızı yenmeye ihtiyacımız var. Hı. Bu, bu ya, arada da işte, başımıza Yemen Gelirse ne olacak şimdi bir de ya Asıl Yemenlerin başına ne gelecek Bir de o kısmı <gülüyor> da var tabi ama Onda devam İnsel konuşmamız Muhtemel olacak İyi ama o zaman de, biz başımıza ne gelecek deyip ABD'li olarak bakmaya devam edelim evet. şimdilik Obama üst düzey Güvenlik yetkililerini toplamış Yemen'de de ayrıca Kayıp mühimmat alarmı varmış Ben bunları da vereyim de Tokat'ta da bir kayıp mühimmat Bulunmuş ama o büyük değil Yemen'de çok büyükmüş ama. Haberiniz olsun yani söylemedi demeyin. Açık Gazete, Açık Radyo, Açık Radyo. Koyu Mavi Türler arasında seyreden bir rock, caz ve blues programı. Her cuma saat 20'de 94.9 Açık Radyo'da. ...hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun. Yeni trendleri ve yöntemleri araştıran Trend Group şirketinin katkılarıyla. Reklamlar. Yeni Punta Evo fiyatın geleceğe yolculuğu devam ediyor. Fiat'ın devrim yaratan benzinli yeni multayer motoru yükleniyor. 7 adet hava yastığı yükleniyor. Yeni iç tasarım yükleniyor. Yükleme tamamlandı. Performanslı ve ekonomik motorları, yeni iç ve dış tasarımı, gelişmiş teknolojik özellikleriyle Punto Evo Fiat çoğunlarımızla. Yeni Punto Evo, teknolojinin devrimi. Fiat, driven by the future. Reklamlar. Gogol'ün 200. yaşında, Açık Radyo'nun 15. yaşında ve 6'dan sonra tiyatronun 10. yaşında, Yazarın Müfettiş adlı oyununun okuma tiyatrosu. Bu akşam 6'da 94.9 Açık Radyo'da. Tüm seslerine Açık Radyo, Açık Gazet. Coming Town Ride adındaydı bu şarkıda The Seekers'ın gene bir geleneksel şarkıyı popüler hale getirmesinden, poplaştırmasından oluşan bir şarkı da buydu. The Seekers grubundan ikinci şarkı çaldığımız Ethel Guy'in pop ve folk müzik grubu The Seekers'ın kurucu elemanlarından Ethel Guy'in de doğum günü olduğu için. Victoria'da doğmuştu, Avustralya'da 1940'ta bugün. Ona da bir günaydın daha demiş olduk Açık Radyo'da 94.9 ve açıkradyo.com'da. Bu arada bir uh, ufak uh, soru sorayım. Bu Çin'de sarı ırmağın koluna karışan dizel. dizel yakıtı var ya. Aha. Bu hadise ne zaman olmuş? Ne zaman? Pazar günü. Daha doğrusu pardon geçen çarşamba günü olmuş bu sızma olayı. Peki halkın bundan ne zaman haberi olmuş? Ne zaman? Pazar. Arada içmişler suyu, içmişler suyu evet. öyle mi? Karışmamış ha. o zamana kadar. Ha, o zamana kadar karışmamış. Hadi. Bu bir salak bir dizel cinsiymiş. Bekleyip mi karışmış izin? Hayır önlemeye çalışmışlar arada devlet tekeli bu, devlet şirketi. China National Petroleum Corporation. O yüzden üstü örtülmemiştir ama canım olur mu öyle şey? Halk sağlığı her şeyden öndedir her halükarda. Evet ben de öyle düşündüm o yüzden anlayamadım sana sormak istedim Guardian'dan okuyorum bir Yanlış adayı. vardır haberde abi olacak iş değil o Devlet sırrı diye saklanmış yok, da olabilir diyor. Yani öyle şey olmaz diyorum yani hmm. herhalde koskoca Çin e, halkının sağlığından öne koyacak değil üç kuruş dizeli Yani 140 milyon insana kesinlikle hizmet eden bir suya tabii ki yapmaz evet Şimdilik sadece 850 bin kişi etkilenmiş. Geçiyorum bunu. Bu haberi. Çin'de ne kadar yükseldi demiştin sen büyüme? Asıl. %10. Ha işte ha. tamam. mesela işte. o. o. Ya fena değil bence %10 gayet. Yani herkes e, ağzını şapırdatarak bakıyormuş. Finans sayfalarından okuyorum ya bu haberleri. Öyle olunca böyle bir şapırdama sesi oluyor. Neyse şükür. Fena değil durum. Evet, şimdi geçelim Yemen'deki kayıp mühimmat meselesini istersen. Şöyle kısaca geçelim, sonradan nasıl sayıp ayrıntılı bakacağız. İnselle, Profesör İnselle bakacağız. İngiliz yetkililer başkent Sana'da Amerika, İngiltere ve Fransa büyükelçiliklerinin... ...Yemen güçlerinin altı kamyon dolusu mühimmatın izini kaybetmesi üzerine kapatıldığı haberlerini yalanlamış Neyse. Ya yani şimdi altı kamyon mühimmat kaybedilince kaybetmek mi diye başlayan bir cümleyle <gülüyor> başlamak gerekiyor herhalde kim ama. Kim kaybediyor, niye kaybediyor ya? <gülüyor> Nerede kaybetmiş diye. Ee, ama hani kim velev ki kayboldu, <gülüyor> <gülüyor> bir kim buldu, iki, yani böyle mühimmat kaybolun ülkelerde elçilik mi kapatılıyor? Evet şimdilik böyle eyvah. Yeni trend bu. Bizde baya bir, ben de tam oraya varacaktım. <gülüyor> Yani bizde Söyleme. kayıp çok yoğun. Gerçi kayıp mı bilmiyoruz da buluntu var bizde. Ha, der misin bu Yemen'den bizde çıkıyor olsun? Olur. Böyle Olmaz şey. değil mi öyle şey? Yani bizde bulunan mühimmat nereden? Absür ve gerçek üstü dedik ama bu kadar da difin <gülüyor> mi çeviriyoruz burada? Değil mi? Yemen'den atıyorsun topraktan çıkıyor Anadolu tarafından. Olabilir. Belki. Bilemeyeceğim bir kara delik varsa ama hani mühimmat bu kadar önemli ve e, hassas bir konuysa e, müttefik Türkiye'de de bol bol mühimmat püskürü var son bir senedir diye de bakmak lazım neyse. Çok konu sayı, o değil herhalde evet, ben konu değil çok sayıda elçilik kapatıldı ve zaten Amerika Birleşik Devletleri de dünyadaki en büyük dünya insanları için en büyük tehdidin Yemen'den geldiğini açıkladı ve bunda hiçbir şaşırtıcı şey bulunamadı değil mi? Ben El Cezire'den okuyorum ben. BBC'de de var, BBC Türkçe'de de var. Bolsat Amerika'da da var. Üst düzey güvenlik yetkililerini toplamış Obama'da. Bu seni rahatlatmıştır herhalde. Tabii. Toplamış, ne konuşuyorlarmış? <gülüyor> güvenlik ihtiyaçlarını konuşacaklarmış. Üst düzeydeki istihbarat ve güvenlik yetkilileri zaten tonlarca var ondan. Ya, akıl almaz miktarda var. Kaç, yirmi, küsur tane... ...güvenlik kuruluşu var zaten. Sadece zaten... ...yani şey... ...hani bütün bu... ...şeyler geçiyor ya... E, ...sağlık... ...reformu yapalım diye Hı -hı. şu kadar paradır... ...komünist midir, değil midir diye... ...bir yıldır konuşuluyor... ...üzerinde şu para. Ya valla Ceylena ama... Show'da seyrettim ben... ...sağlık şeyini hani... ...espri program Ceylena Show ama... E, ...yani... Popüler kültüre yansıyışı anladığım kadarıyla hala komünik. Çünkü e, ya yani Ceylenon'un dert yandığı, gerçi dalga geçiyordu sağcılarla ama e, sağlık sigortası gelir de yaptırmayanlar beş yıl hapis yatacaklar. İşte beş yıl hapis yatacaklarsa bu durumda zaten sağlık sigortasını bedava yapıyor olacağız onlara diye devam eden. <Gülüyor> Fakat yani böyle işte inci cıcı tartışıldı kaç dolar peki şey ne kadar geçti? Ya, zor bela geçti ve nasıl geçtiği de anlaşılamadı Bir sene sürdü neredeyse değil mi? Evet tabi Para meseleleri e, Peki bütçe ne kadar e, Pentagon bütçesi ne kadar da geçti? Ne kadar da? Herhalde bir gün falan sürmüş İki olmadı. gün falan. İki gün iyi yine en azından tartışma var. 636 milyar Bizim milli savunma bütçesine ne kadar da geçti? Yeni geçti ya o da O da öyle bir şeydi yani, belki daha bile İki et. saat falan sürdü ya 3 aşağı 5 yukarı 636 milyar ve e, herhangi bir tartışma olmadı ve herhangi bir manşet de olmadı. <Gülüyor> Gazetelere de geçmedi. Ve 636 milyar da diyor Tom Graham'da okuyorum bunu da Tom Engelhart'ın yazısında. 636 milyarın da siz dürüst bir figür olduğunu, rakam olduğunu düşünüyorsanız bir daha düşünün diyor. Çünkü sadece şey yokmuş. Yani Homeland Defense dedikleri hı hı. o iç güvenlik harcamaları buna dahil değil. Amerika'nın nükleer şeyi de buna dahil, savunması. Düşünebiliyor musun nükleer savunmanın büyüklüğünü? Yani pek çok ülkenin şey yapacağı. Bir de Afgan bastırması için Afgan isyanının bastırılması için yeni asker var ya yeni Hı strateji o da dahil değil o da 30 ila 40 milyona dönüşmüş. Önce Obama 30 milyon demişti sonra fakat şey ilginç George W'nun savaşlarını yaparken Obama şey demişti ben asla böyle harcamalar yapmayacağım diye yemin ederim size demişti. Fakat tek ayak üzerinde durmuş olduğundan şüpheleniliyor şimdi. Bu yemine eder. İki üstünde yalan söyleyebiliyor onlar. Öyle mi? Ya ben daha önce hani Irak savaşı'nı açıklarken Bush'un ayaklarına baktım, gayet sert basıyor diye. Photoshop da olabilir, bilmiyorum ama. <gülüyor> Yemin ederim demişti adam. Vallahi abi ya. Adam. <gülüyor> 30 milyon neyse pek böyleymiş işte. Şimdi. Ya benim aklıma takılan bir şey var aslında. Hani bu tip şeylerde neden e, bu para işlerini halk açısından da böyle biz de hani şöyle tartışmıyor muyuz? E, ya yani mesela silah bütçesi ise kimsenin anlamadığı bir konu olduğu için aman boşver neyse bildikleri vardır deyip... E, ...binden kaç zilyonluk bütçe dınk onaylanıyor geçiyor tartışılmadan. Sağlık bütçesi ise hepimizin bir deneyimi var sağlıkla ilgili. Oradan mı kaynaklanıyor acaba? Ya mesela Türkiye'de çünkü daha yeni çalışma bakanı çıktı. E, bu tekel işçilerin eylemiyle ilgili şey dedi... Yani piyasa koşullarını biliyorlar mı bilmiyorum ama bu paraya çalışmak isteyen pek çok vatandaşımız olduğunu farkında olsunlar diye başladı. Sonra da bunun bütçeye nasıl bir ağırlık verdiğini tekel işçilerinin ve bunun 500 milyon liramızı götürmüş olduğunu falan anlattı. E, ya 500 milyon nedir ki? 5 lirə parası. Ayıp ediyorsun. Hı, hakikaten. Değil mi bir yandan da? Şeyin de, malumat vuruşluk yapmama izin verilirse. Buyurun lütfen. Parkinson kanunları diye bir şey vardır bir. Yeni Zelanda Yanılmıyorsam Sosyolog ve siyaset bilimci Hoş hı hı. bir adam var Cyril Northcote Parkinson diye Onun kanunları var Tam senin dediğin gibi işte Her toplumun işleyişine ait Çeşitli kanunları var Bunlardan bir tanesi de şudur Para ne kadar Büyükse O kadar tartışılmaz Anladım Mesela bir de örnek verir bir şirketin böyle büyük yönetim kurulu şeyi var. Hı hı. İşte gündemde mesela bir çalışanlar için bir bisikletin bisiklet şeyi garajının demiri yapılacak. Ondüle on şey konacak hani çinko. Anladım. Dam, Böylece yağmur üstüne gelmeyecek bisikletler. Böyle üç buçuk saat falan bu tartışılıyor ve... On gerçekten on, böyle oluyor gerçekten. 17 pound mesela sterlin ödenmesi lazım ama bu olmaz filan diye muazzam itiraz ediyorlar. Veya daha ucuzu yok mu acaba bunu gönüllü tabii, tabii. yaptırabilir miyiz falan Hepsi diye devam ettiren. tartışılıyor neyse sonunda geçiyor. Yapılmasına karar veriliyor ama indirim istenmesi filan işte marangozun şunun bunun hı hı. demir sac ustasının arkadan geliyor 1 milyon sterlinlik bütçenin konuşulmasına. 30 saniye sürüyor. tartışması eller kalk. Çünkü, çünkü kimsenin haberi yok. O 1 milyon. Herkes biliyor halbuki 17 pound ne kadar eder filan. Demir çinko ne ha, kadar olur? Evet. Bu iş nasıl yapılır? Öbür kısım değil mi biraz zorlu. Öbüründen 1 milyon poundu hayal bile edemediği için insan boşver deyip geçiyor. Parkinson kanunlarından bu kadar. E, vallahi üç aşağı beş yukarı hayat da böyle işliyor. işin kötüsü ama bu Hangi hayat? Yani bu hayatta ilgili değil mi? Yani başka bir hayatta. Hep böyle olmak zorunda değil herhalde. Being there vaziyetleri <gülüyor> ya Hep böyleyse bu iş çok moral bozucu çünkü. Şimdi başkan dün, Obama'dan bahsediyor, Merkezi İstihbarat Örgütü CIA ve kendi terörle mücadele uzmanı baş danışmanıyla Beyaz Saray'da görüşmüş. Bugün de görüşmeler devam ediyor ve El Kaide ile bağlantılı olduğu sanılan Nijeryalı gencin Amerikan uçağına patlayıcı sokması nasıl mümkün bunu konuşuyorlar. Benim en çok sinirlendiğim şeylerden bir de şu Nijeryalı Ömer Faruk Abdülmuttalip Noel günü Detroit'e giden uçakta üzerindeki patlayıcıları ateşlemek istemişti filan işte. Patlayıcılar hı hı. çalışmamış. Beni sinirlendiren şey de ne kadar böyle terörist terörist zannı. Taliban başkanı falan varsa hepsinin adının Ömer, adı, Ömer olması. Adışın biraz can sıkıyor bu yani. Hakikaten e, senin açından hayatı kolaylaştırmıyor olabilirdi eğer genç olsaydın diye tahmin ediyorum. Bir de Nijeryalı olsaydın mesela. Ya biraz ya da daha yemem. esmer olmak yeterdi <gülüyor> evet. bence <hiç> önemli değil. <gülüyor> Hafif daha esmer biten e, seni gerçekten zorlu bir hayata davet ediyor olabilirdi. Ama Barak'ta esmer. Ya tamam da şimdi esmer var esmer var. Veya belki de deri rengi sadece bir şey ifade etmiyor Yanında bazı özellikleri de koyu olmak Ya da çıkarıyor olmak gerekiyor değil mi? Evet şimdi Büyük tehlikeye karşı hazırlanıyoruz Bence bunu geçelim Kayıp mühimmatla beraber Ve biz Şey geçelim İyi haberlerine geçelim günün Günün en iyi haberi Kesinlikle bu tabii Bir dönem kapandı ve bir dön yeni bir dönem açılıyor İnşallah amin Yani kapandı mı Yenisi açılıyor mu onu Kapandı diyor radikal Radikal de değil Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı. Abdullah Gül evet. Daha da hani aslında üzerine söyleyecek Pek bir şey yok ne demiş Demiş ki ee, Der ki kendisi Darbe ihtimali var mı sorusun cevaplıyor bu Türk Silahlı Kuvvetlerine saygısızlık olur Bugün böyle bir şey asla söz konusu Olamaz der kendisi İnşallah diye de cevap Hı. vermek lazım herhalde. Manşette şey zaten. Darbe dönemi kapandı. İyi olmuş bu tabii çok. Buna e, Frankler buna kadeh <gülüyor> kaldırabilir. Valla. <gülüyor> <gülüyor> kadeh kaldırabiliriz. Kaldırabiliriz tabii kaldırmasına da yok eğer e, Sayın Gül'de bir hata varsa o zaman birlikte yatıyor oluruz. Limonata kadehi canım. Tabi tabi o ayrı yani şey hiç düşünmemiştim ben şaraplısından falan ama hani ben hata varsa ortada çünkü Gül iki nokta üst üste yanında da fotoğrafı var aynı gazetede hatalar düzeltilmeli. Mesela bu yorumda da bir hata varsa kapanmadıysa e, diye de insan düşünmüyor değil bu kadar kolay kapanıyor mu böyle kim var içeride darbeyi kim yapacaktı tık tık tık kim o bilemedim kapıcı memo herhalde başka türlü bir açıklaması yok bunun. Yani darbe yapılacağına dair eğer Cumhurbaşkanımız kanaat getirdiyse darbe diye bildiğimiz şey sarı kız, ay ışığı, bimlenme gözü falan filansa e bu darbeyi planlayanlar kuvvet komutanlarıydı. Hiçbiri yargılanmadı. E, yani nasıl önledik biz bu işi? Cumhurbaşkanı öyle diyor ama Vatan Gazetesi'nin manşette radikale inat farklı bir şey söylüyor ve moral bozucu. Komutanların zorlandığı an özel haber. Hı hı. Üç komutanı sorgulayan savcılar örnek ve yalmanın önüne ifadeye gelmeden önce yaptıkları telefon konuşmalarının dökümünü koymuş abi. Ne diyorlar? Komutanlar nasıl ifade vereceklerini aralarında kararlaştırmışlar. Nasıl yani? Ya ortak mı hareket etmişler? Evet. Böyle Hı. diyor en azından özel haberinde vatan. Ben vatanın yalancısıyım. Eee... ...hala da görev başındalar... ...değiller, emekliler... Başında. ...doğru... Bak, ...iyi Al. buradan yırtıyoruz... ...ama yani... ...savcılar örnek ve Almanın önüne... ...ifadeye gelmeden önce yaptıkları konuşmadan... buyurun ne diyorsunuz demişler... ...yani kara kuvvetleri eski komutan ...Aytaç'ı Alman, deniz kuvvetleri... ...eski komutanı Özden örnek... ...nasıl ifade vereceğine dair... ...yaptığınız görüşmeden için bazı konuları yalanlama... ...kararı aldınız... Ne diyor buna acaba ben? Önce bir kere sürpriz soru şaşırtmış emekli komutanları. İki komutanın telefonlarının dinlendiği bu soruyla ortaya çıkmış. Yakın zamanda yapılan te teknik takipten haberi olmayan Yalman ve Örnek savcıya cevap vermekte zorlanmış bir şey diyememişler işte. İki komutanın hava kuvvetleri eski komutanı İbrahim Fırtınaylı'na da kırgın oldukları için fikir alışverişinde bulunmadıkları öne sürülüyormuş. Burası dedikodu bunu geçelim. Hı hı. Kırgınlıklar bizi ilgilendirmiyor. Bizi darbeler ilgilendiriyor. Du o da bitene kadar. Darbeden Demirel'in haberi var mıydı sorusu karşısında bu kapsamda bir çalışmam yok demiş. Hava kuvvetleri eski komutanı da. Savcı Murat Yönder'in yönelttiği 131 soruyu yanıtlamış. Ergenekon'la ilgisi olmadığını, sarı kız ve Ayışın'ın basından öğrendiğini belirtmiş. Darbe suçlaması kapsamında bana soru yöneltilmesini üzüntüyle karşılıyor ve reddediyorum demiş. Ve ayrıca da Kıbrıs'la ilgili bir soruyu da devlet sırrı kapsamında değerlendirip savcılara da... <gülüyor> Böyle soru olmaz demiş. Yani bana soru yöneltilmesini üzüntüyle karşılıyorum ve reddediyorum demiş. Savcıya soruyu reddetme hakkım var mı? Kim olduğuna bağlı olarak değil tabi ama sanmıyorum olduğunu. E bence de. Ben etsem hoş karşılamayabilir diye düşünüyorum. Demek ki yok. Ee, ya bu arada zaten mevzu ilginç bir noktaya da vardı. NTV'de e, var. E, askeri Yargıtay Onursal Üyesi e, Kayacan da şey demiş. Ya şimdi bu darbe işleri, arınca suikast falan filan. Yani bir bütün olarak bakalım bir dakika soğukkanlı olarak hukuki açıdan demiş. E, ya Mesela darbe suçlaması olabilmesi için Cumhurbaşkanı'na suikast düzenlenmesi gerekir. Arınca suikast darbe olmaz Yok demiş. Canım, bunu... Fallat demiş billah demiş yani. Ama tabii şu şey bu tam bu minvalde söylemiyor. Ben biraz e, şaftını kaydırıyorum konuşmanın, onu da kabul ediyorum ama e, yani söylediği şey bu en nihayetinde. Yoksa şey kabul etmiyor Arınç'a bir suikast iddiası olduğunu ya da bir darbe planlaması olduğunu falan söylemiyor. Hı. Ama yani tamamen teorik düzeyde cumhurbaşkanına suikast evet darbe olur ama ya yani başbakan yardımcısına suikasten darbe mi olur canım diyor kendisi sande Luis Buñuel'i soyundun <gülüyor> sürrealist filmler çeviriyorsun bakıyorum. Ya vallahi çevirmek olsa çevireceğim ama evet. ya benden önce çeviriyorlar. Ben ancak işte abi gördün mü dün akşam televizyonda adam oluyorum. Başka bir şey yok bize düşen. Maalesef yoksa o yaratıcılık noktası iyi olurdu. Ee, yani memleketteki durum gerçekten iyice garip bir şey oldu değil mi? Mesela Denktaş kontrgerilla adaya girmedi, 2-3 tane subay indi diye niye kontrgerilla diyorsunuz dedi dün işte hava kuvvetleri komutanına yapılan sorguda Demirel var mıydı bu işin içinde yok muydu soruları başladı ya bir Demirel ismi geçti ki ben heyecanlandım sonunda nereden çıktı bu Demirel Bey diye tekrardan Demirel de kızmış zaten beni böyle konuşuyorlar kendileri bilirler bana pislik atan pisliğe bulaşır dedi ben bunu iki anlamda anladım bir evet hakikaten Demirel'e bulaşan belaya bulaşır birincisi herhalde bunu demeye çalışıyor İkincisini söylemeyeceğim o yorumum çok daha derin Olmaz o Ama e, yani Geril adaya hiç girmemiş Onu bilebilirsiniz Müşteri olunuz yoksa bu Türk intikam tugayı e, Falan filan Zarsın, Türk bu, mukavemet teşkilatı o EOKAM, Nereden biliyorsun mi? Sorsak Türk mukavemet teşkilatı var mıydı Hayır yoktu diye cevap gelebilir Hayır Var mıydı Vardı Emin misin TMT vardı tabi Zaten özel harp dairesiyle olan temasını anlatıyor. NTV'de yani var işte Rauf Denktaş Aha. eski Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk, Cumhur... Türk... Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Eğiten var mıydı? Vardı. Yoktu. <gülüyor> Bilmem anlatabiliyor muyum? Kontr Gerilla da vardı. Yoktu. <gülüyor> yani bakın Rauf Denktaş diyor ki. 1957'nin sonunda Kasım ayında 3 arkadaş biz TMT'yi kurduk kendi aralarında kurmuşlar. Volkan görevini yapmıştır teşekkür ederiz dedik diyor. Volkan kim derseniz. Biliyoruz onu kim oldu. İşte Volkan burada daha sonra e, orada görevini yaptıktan sonra burada göreve başladı Volkan. E, yüzbaşı rütbesiyle orada çalışıyordu burada binbaşı rütbesiyle görevine devam ediyor. E, benim istediğim EOK'ya karşı bir direniş Türkiye'nin siyasetine bağlı bir kuvvet oluşmasıdır. Diyor. Ya bunu da açıkça söylüyor ki bence e, Denktaş'ın yaşlandığına delâlet ediyor bu. Çünkü e, yani Türkiye'nin siyasetine bağlı bir kuvvet oluşmasını istiyorsan bağımsız Kıbrıs'ta ve bunu Rumlardan Türkleri kurtarmak adına yapıyorsan tek ihtiyacın Rumlardan Türkleri kurtarmak değil diyebilir birileri. E, ama ben zaten gittikçe bir çorap örüy olduklarına başımıza inanmaya başladım bu arada. İran'da öyle demiş zaten. İran İstihbarat Bakanı geçen hafta 8 kişinin öldüğü hükümet karşıtı gösterilerden sonra çok sayıda yabancıyı gözaltına aldık demiş. Bir sürü ajan vardı demiş. Ya, zaten e, gösteriler kontrol altına alamayıp meydanlarda ciddi çatışmalar yaşanıp bir kısmında göstericilerin elinde kalınca meydanların şu açıklamalar başlamıştı. E, bu gösterileri Amerikalılar, İngilizler, İsrailler yaptırıyor falan diye. Yani, e, İran gibi kapalı. Ajanlar bir cirit atıyor. Ya nasıl arada, oluyor ben hala anlamış e, değilim Afgani... gazeteciler bile gezinemiyor ortalıkta ama ajanlar cirit atıyor İran'da ve üstüne üstlük halkı kitle halinde örgütleyip sokaklara taşırıp meydanlarda da biliyorlar. Aynı Türkiye'deki gibi hatırlıyor musun bizde mesela Soros veriyor paramızı olmadı Fethullah Gülen veriyor falan e, on binlerce insan sokaklara çıkıyor. Afganistan, var. Afganistan'daki saldırıyı da çift taraflı hatta üç taraflı bir ajan yapmış onu biliyor muydun? Bu olabilir gerçekten bu <gülüyor> arada ne kadar saçma gelse de kulağa neden olmasın diye düşündürüyor insanı. Ürdünlü bir doktor ve çift taraflı ajanmış ölenlerden biri de Ürdün kralı Abdullah'ın kuzeniymiş çok karışık artık. Yani takip edemeyeceğimiz kadar karışık. Ama karış. Türkiye'nin karşısında olduğu tehlikenin boyutları artık gerçekten açığa çıktı. Ben yavaş yavaş e, safımı değiştiriyorum galiba abi. Yani dün hatırlıyorsan şeyi verdik. E, Başbakanımızın çok önemli e, çıkışını Milliyet Gazetesi'nden verdik. Heybeliada'da ruhban okulu açılacaksa karşıda olarak lütfen Yunanistan'daki Müslümanlara da yani he, yani böyle bir denge yapalım dedi. Kendi vatandaşların pazarlık konusu falan derken... Adam haklı bir denge bulmak gerekiyor şimdi Bulgarlar 10 milyar dolar istiyorlarmış Türkiye'den neden ee, Trakya göçmenleri için Türkiye'den 10 milyar dolar tazminat istiyor 1913'te bir zorunlu göç e, hasıl olmuştu zorunlu sebeplerle ee, tam Balkan Savaşları falan karışık dönemlerdi o evet, dönemde. Bu bağımsız olmuştu, işte Osmanlı İmparatorluğu'ndan evet. kopmuştu. Osmanlı tarafında kalan şanssız Bulgarlar da e, koşarak Bulgaristan'a doğru gitmek durumunda kalmışlardı. Neyse, e, bu, bu bağlamda işte mal mülk bilmem ne oturmuş devlet bakanı Bojidar Dimitrov o, kağıdı kaleme almış anladım hesabı yapmış 10 milyar dolar iyidir diyor. E, bir yandan bu. Bir yandan, Bu tazminat ödenmezse Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği Bulgaristan tarafından engellenir diye de bir sinyal vermiş. <gülüyor> Bence burada da bir mütekabiliyet konulabilir. Ee, Jivkov döneminde kovduğunuz Türklerin falan diye devam edecek. Ben şimdiden akıl vereyim, sufleyi vereyim hükümete. Ee, yani nasıl olsa tencere dibin kara, benimki senden kara diye devam eden bir süreç yok mu? B buna katkı yani. Önce sen vurmuştun, sen de vurmuştun falan diye devam eder. Naim Süleymanoğlu. ...büyük kazanımımızdır... ...onun tazminatı o, kalsın... ...parayla aldık zaten onu... ...parayla mı aldık... O ...tabii... özel onun parasını ödedi... E ...iyi o zaman onun parasını ödedik... ...onun düşmek gerekiyor bu durumda... ...tazminat listesinden... E, ya ...tabii bu işin şaka tarafı... ...ama e, gerçekten hani... ...ruh hali nedir... ...bölgemizde diye baktığımızda böyle... ...bunun yanında... E, ...ben başımıza örülen çorabı... ...devam ettirmek istiyorum... Avrupa'dan da çağrı geldi böyle verdiğimizde mesela gerçekten benim gibi e, inkılap tarihi dersini yüreği pırpır pır atarak dinlemiş olan gençler için baya bir zorlu Avrupa'dan çağrı 2 nokta üst üste Lozan'a aşın yine sevri yatıyorlar bize diye düşündürüyor insanı neyse ki sadece bize değilmiş Ankara'ya ve ya söylüyor Avrupa e, galiba onlar da pazartesi milliyeti okumuşlar bu ne ya diye orada da bir muhabbet geçmiş ki böyle bir açıklama var Din azınlıkların hakları konusunda Lozan Anlaşması'nı aşmaları çağrısında bulunmuş. Yeter Lozan Mozan saçmalamayın adamları yaşatın. Ayıptır ya diyor. Özetle Avrupa Birliği yani bu da çorap. Şimdi üstü, üst üste getirdiğimiz zaman bütün bu çorapları gerçekten bir azınlık sorunumuz olduğu ve bunun çözümünün ne olduğu da ortaya çıkıyor herhalde. Ee, bir garip memleket. Ve dünya aslında. Evet. Ee, bu Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi de Seferberlik Bölge Başkanlığı'ndaki aramaya bu kozmik odada de, diye tabir edilen yerdeki aramaya yapılan itirazı kurma itiraz etmiş. Ankara Genel Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda yapılan aramanın durdurulması ve tutanağın imhası yönünde bir itirazda bulunmuş. Bu itirazı reddetmiş 11. Ağır Ceza Mahkemesi aramanın iddia edilen suçla ilgili sınırlandırılmasına ve incelemenin en kısa sürede tamamlanmasına karar vermiş. Ve düzenlenecek tutanak da suça konu delillerle ilgili bilgi ve belgelerle sınırlı olmasına hükme bağlamış. Yani suikast vesaire meseleleri herhalde. Ee, bu arada bir haberde şey, bu Albay Cemal Temizöz var malum. Hı hı. Kayseri Jandarma komutanıydı Tutuklu Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Faili Meçhuller davasında 9 kez müebbet hapis yargılanıyor Şeker fabrikasından Tuhaf bir haber var Melik Duvaklı'nın Kayseri Şeker Fabrikası'ndan Dikkat çekici miktarlarda ödeme yapıldı Temizöz'ün avukatına Nasıl ya? Belki avukat ortaktır şeker fabrikasıyla Temiz Öz'ün. Temiz Öz'ün şeker fabrikası <gülüyor> Abi öyle değil şimdi. Diyorum ki avukat iki ayrı davaya bakıyordur. Biri şeker fabrikasıdır, biri Temiz Öz'ün davasıdır. Olur mu öyle şey? Şeker fabrikası bizimdi miydi? Yoksa özel şirket miydi? Özelleştirildi mi bilmiyorum. Yani leştirse de leştirilmese de hani bizim sayılır iyi kötü. <gülüyor> yani kooperatif usulü çok ortaklı bir yapıya sahipmiş fabrika oh. Avukatı Mustafa Olcayto Özhan'a Özhan verilen para milyonlarca lirayı buluyormuş Yani karlı davaları olan bir şeker fabrikası Evet Acaba ne gibi milyar euroluk davalar almak zorunda kalıp işler alıyorlar ki milyon dolarlık da davaları var Evet burada şey Türkiye her Türk türküsün <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Türküsünü çalmamız lazım. Vallahi demek ki Olcay Bey iyi kazanıyor. İyi bir avukat evet. kendisi. Yani daha bir sene önceki tam bir sene önce daha bir sene bile olmamış. Bir yönetim kurulu kararıyla avukata KDV ve stopaj hariç hı hı. 1 milyon 760 bin lira ödenmiş. Ya KDV ve stopaj hariç dediğimizde o para eline geçen para değil mi? Evet. Bu 1 milyon ne kadar? 60 bin lira. İyi bir avukat belli ki. Evet kesinlikle. Ama ben yani davam olduğunda Olcay Tövbe'ye gitmeyeceğim o da belli. Niye? Ya belli ki hani benim kalitemi aşan bir ücret skalası var. Değil mi? Yani 1 milyon 700 bin TL'lik avukat ücreti. Ama tabi davaya da bakar. Ama sen karşılayabilir misin? Onu bilmiyorum işte. Ya karşılayamazsam Kayseri Şeker Fabrikası <gülüyor> belli ki hayırsever dolu. O anonim ortaklardan biri belki beni de destekler. Ben bir şansımı denerim. Ya bu arada evet. memlekette değişen bir şey daha da yakaladım ben. Ee, hani 10 yıllardır kullanılan herhangi bir sorunumuz da mesela polis e, diyelim ki bir eylem yapıyorsunuz. ...polis müdahale edecek, bir grup eylem çok sık kullanırlar... ...istiklal marşı okumaya başlarlar ya... Evet. ...polis de durur falan... ...ya da işte Atatürk resmi bir yerden çıkar... bilmem işte meclisin önünde birisi bir şey diyecektir... ...falan hani bu tip böyle sarımsak vampir ilişkisi gibi ilişkiler vardır ülkede... ...bu değişmeye başlamış... ...itfaiyeciler eylemdeler ki destekliyoruz eylemlerini de... ...yalnız eylemle ilgili belediye iş bir açıklama yapmış... Yüzyıllardır peygamber hoca olarak bilinen itfaiciliği satışa çıkarmayı mübah sayanları Kınıyoruz Demiş ee, Sarımsak değişti galiba ama Din aynı din gibi Neyse öyle evet. işte Peki bence ara verebiliriz artık Ama günün en iyi haberini Sorayım darbe ve muhtıra Döneminin kapanması mı Yoksa burç halifenin açılması mı Ak merkezdeki yüzde otuz beş Dumping <gülüyor> Olmaz mı? O üçüncü sırada geliyor. Ya vallahi hani darbe dönemi kapandığı Cumhurbaşkanı demiş herhalde bildiği vardır diyelim. Protokole uyalım. Evet yani hani biz protokolden uzaklaşmayalım doğrudur. Ahmet İnsel Ufuk Turu ...günaydın Ahmet... ...günaydın... ...günaydın... ...günaydın... ...yeni yılda yeni bir savaşımız daha olacağı benziyor... ...gittikçe endişe verici haberler var bu... ...Yemen'le ilgili olarak özellikle... ...bütün dünyayı da... ...tehdit eden bir yer olduğunu... ...öğrenmiş olduk... ...birdenbire değil mi? Evet... çok yani ...dün Clinton... ...Dışişleri Bakanı Amerika'nın öyle bir açıklama yapmış...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 Yani bu sorunun boyutuyla dünyanın sorun boyutu arasında bir ciddi e, fark var. Ama galiba bazılarının bu tür e, sorun merkezlerine ihtiyacı var. E, Yemen'de ciddi bir sorun var. Ne zamandan beri var derseniz aslında 1963'te e, Yemen'in, Güney Yemen'deki e, İngiliz e, kolonializmine karşı e, silahlı mücadelenin başlaması e, ile başlatabiliriz onu. Evet.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 Kuzey ise daha bağımsız kalmış, işte Osmanlıyla e, çok uzaktan bir bağ kurmuş. Ama genel olarak e, kabilelerin e küçük şefliklerin, küçük imamlıkların e, olduğu, Şiilerin çok e, bol miktarda bulunduğu bir bir bölge. Dolayısıyla Güneyler Kuzeylileri e, basit kavgacı, dövüşken, silaha düşkün.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 Ee, ...Yemen'in e, kuzey batısındaki denizi kontrol ediyorlar. Suudi Arabistan dolayısıyla e, Yemen'in kuzey batısında deniz ablukası, ablukası, ab, pardon, ablukası uygulamayı e, e, başlamış veya başlamak üzere... ...ve kısmen başlamış, şimdi denetliyor fakat gözetliyor fakat yakında denetlemeye ve aktif bir ablukaya geçme ihtimali var...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 Ömer değil mi Nijeryalı? Ömer, ha. maalesef. Evet, <gülüyor> Nijeryalı e, Ömer'in e, bu Arap yarımadasındaki El-Kaide Örgütü e, tarafından yaptığı eylemin e, bu, bu Arap Yarımlandısındaki El-Kaide Örgütü tarafından sahiplenildiğini e, biliyoruz.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 Çatışma var evet. anladığım kadarıyla evet. Ve bir de tabi Suudi Arabistan'da Kuvvetli Amerika'yı destekliyor Amerikan askerlerinin de Orada olduğuna dair Özel kuvvetlerinin olduğuna orada dair Orada olduğuna dair bir bilgi var ee, e, Jorley Berman'dan geliyor senatör yani, evet. Şahin Yani yeşil bereliler Dedikleri ve Amerikan özel kuvvetleri Zaten orada demiş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 savaşı olacak demiş. Tabii ki bu Yemen'le ilgili e, endişe noktası e, bir kere Suudi Arabistan'ı e, destabilize yani Amerika açısından e, bakarsak e, Suudi Arabistan'ı istikrarsızlaştırma riski olan bir yer. Zaten e, El-Kaide e, bir kısmen e, Şiiler e, esas olarak e, Suudi Arabistan içindeki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 İlgi noktası olan bir yer değil O kadar değil ki Önümüzdeki bir kere çok yoksul İkincisi Önümüzdeki 10 yıl içinde bütün petrol Rezavlarının tükene, tükeneceği Aşağı yukarı kesin Evet. 22 milyon civarında 22-23 milyonluk bir nüfusu var 22-23 milyonluk bir nüfusu var Hemen, Çok yoksul bir nüfus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 ve bir arabayı da bir sürü insanı yakmışlardı şey olduğunu söylediler Terörist olduklarını söylemişlerdi evet. İşte USS Cole gemisinin havaya uçurulması da aslında Yemenliler şey. tarafından bu korsanlıların kullandığı sistemi kullanarak Yapılmıştı evet. o da 2000'deydi hatırladığım evet. kadarıyla 10 sene önce Yani çok şey bir durum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 kendilerini düşünmekten önce Yemenlileri düşünmesi belki daha hayırlı olur kendileri açısından da yani Yemenler Yemenlilerle çalışıyor bu bu bu sorunu çözmek gerekiyor sorun üzerine böl ve yönet ilkesinin izleri İngiliz hakimiyetinin sömürgecilik döneminin izlerini bütün ile görüyoruz zaten bu Yemen'de.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 oradaki e, Kuzey'i desteklemeye çalışıyor. Yalnız Kuzey'in de şöyle bir sıkıntısı var. E, Cumhurbaşkanı Abdullah Salih dediğim gibi e, Amerika'dan destek aldıkça Yemenlilerin desteğini kaybediyor. Çünkü Yemen'de, biraz Yunanistan'da da aynı şeyi vardır. Yemen'de çok ciddi bir Amerikan e, alehtarlığı veya düşmanlığı veya tepkisi var. Dolayısıyla hükümet hakikaten e, e,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 paçalanması da söz konusu olabilir. Evet de... yani bu konuyu ya ülkeyi de konuyu da çok iyi bilenlerden biri Toronto'san bir evet. şey Erik margolis yazmış Margolis yıl. evet e, evet o da çok aslında ünlü Irak Irak'a nasıl saplanacağını çok önceden görenlerden biri olarak da biliniyor bu bölgeyi iyi biliyor ortadoğu'yu falan. o şey demiş yani Amerika bir reşit devleti bu karma karışığı yemene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 ...karşı karşıya olduğumu söyleyebilir herhalde rahatlıkla. Evet. Peki. Günlüğün Çok teşekkürler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu Thin grubunu dinlemekteydik. Whiskey in the Jar adını taşıyan parçayla Philip Paris Lynot'un ölüm yıl dönümünde çaldık bu grubun. Thin Lizzy grubunun da basçısı, vokalisti aynı zamanda da beste ve şarkı sözü yazarlığı da iyi yapıyor. 37 yaşında, oldukça genç bir yaşında ölmüş olan Philip Paris Lynot'a biz günaydın demiş olduk. Senin izleyen Whiskey'in The Jar çalarak Açık Radyo'da 94.9 ve AçıkRadyo.com'da. Evet devam edelim. Saat 9.38'de programımıza devam ederken tokatta bir pat plastik patlayıcı madde ile geçirildiği haberi var. 118 gram kadar. C3 yüksek miktar mıdır bilmiyorum bunun ne işe yaradığını ee, Ve bir adet de fünye ele geçirilmiş Zile'de Bir FB adı F.B. Onun C3 plastik patlayıcı ve ateşleme düzeni satacağı ihbarını almışlar Böyle satışta gerçekleşiyor herhalde ve operasyonda F.B, 118 gram patlayıcı madde ve bir adet fünye ile yakalanmış haberlerden biri bu. İlginç bir şey haberi var. Pek alışık olmadığımız tarzda bir şey. Bunu yapalım herhalde? Ee, aslında bir süredir devam eden e, bu Operasyonlarla ilgili e, operasyon derken hangi operasyon onu söylemeyince tabi bambaşka operasyonlar geliyor herkesin aklına büyük ihtimal meşrebiyle bağıntılı. Mehmetçik Vakfı, LÖSEV ve e, Deniz Feneri Derneği'nin ha bir de Ankara Et Borsası Başkanı e, Faik, Faik Yavuz da varmış bu işin içinde. 11 kişi hakkında yakalama emri çıktı. Kim bunlar? LÖSEV Başkanı. Üstün Ezel, Deniz Fener Derneği Başkanı Mehmet Cengiz, Mehmetçik Vakfı Başkanı Salih Güloğlu ve Ankara Et Borsası Başkanı Faik Yavuz. Ee, niye derseniz işte kurban keseceğiz diye para toplayıp ardından kurbanları kesmemek gibi e, bir kumpas durumu var idi iddialara göre. Ee, bunlarla ilgili olarak tutuklanma e, amacıyla yakalanmalarına karar verdi mahkeme. E, tam olarak şuymuş suç tanımı kurban bağışı kesim ihalelerinde yolsuzluk yapmak, ihale fesat karıştırmak, nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik edimin ifasına fesat e, imiş suçlama olan şey bu e, bunlar hayırlı tabi aradan e, çünkü saygı der olarak bildiğimiz e, dernekler bunlar daha doğrusu Türkiye'de İrbaşı olan Mehmetçik Vakfı Lösev Vakfı, Deniz Feneri Derneği falan filan e, buralarda bu tip soruşturmaların yürütülüp hukukun işliyor olmasına herhalde önemli saymak lazım. İddialar doğruysa tabii bir daha da durup bir bakmak lazım ne oluyor memlekette diye. Sivil evet. alanında buysa vah vah demek lazım. Da tabii hangi sivil alan kimin sivili falan diye de başka karışık şeyler var tabii orada unutmadan. Evet Transparency International yani işte Uluslararası Şeffaflık örgütünün de e, sürekli sıralamalarında Türkiye'nin oldukça düşük seviyelerde ...alt sıralarda yer aldığı gözüküyor... ...yani şeffaflıkta ve yolsuzluk... yolsuzluklarında ...oldukça ciddi bir miktarda... ...olduğu bilindiği gibi... ...yolsuzluğa yol açan... ...bu gibi kuruluşların da... ...çalışmalarının... ...herhalde daha... ...dikkatle kontrol edilebilmesi... ...iyi olurdu diye düşünmeden edemiyor insan... Hı hı. ...fakat tabii şey... ...çok yoğun bir... Kaos durumu devam ediyor aslında yani Baybaşı'nın açıklamalarını da Fırat Alkaç'ın Amsterdam'dan sürekli yaptığı uyuşturucu kaçakçısı e, taraf gazetesi takip ediyor. Orada hı hı. da çok acayip şeyler çıkıyor yani silah verir eroin alırdık gibi bugün mesela bugün konuşmada ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berke 8 sayfalık bir ihbar mektubu göndermiş. Uyuşturucu kaçakçısı Baybaşin ve 92 yılında Akdeniz'de batan Kısmetin 1 ve Lucky S gemileriyle ilgili de bazı iddialarda bulunmuş. Batırılan Kısmetin 1'de eroin olmadığını savunmuş. Ve o dönemde Afganistan'a silah göndererek karşılığında uyuşturucu aldıklarını iddia etmiş Baybaşin. Lucky S gemisindeki eroinin her gramının nereye gittiğini bir süre önce tutuklanan. Eski polis şeflerinden Emin Arslan'ın da bildiğini öne sürmüş Arslan'ın avukatı sormuş ne diyorsunuz diye ciddi almıyoruz demiş O da tabi böyle bir şeyi ama e, gün geçmiyor ki herhangi bir gün en az bir tane bu şekilde Büyük çaplı yolsuzluk derin devlet vesaire gibi çürümüşlük belirtilerini ortaya koyan bir haber olmasın e artık aslında hani şeyi hatırlıyorum ben daha çok bu dönem ne bilmiyorum belki de e, psikolojik sebepleri de vardır ama e, 85-86 84 gibi benim özaldığı ve televizyonda gördüklerimi anlam verebildiğim başladığım anlam verebilmeyi zamanları hatırlıyorum tam böyle zamanlardı sürekli bir şeylerin çalındığı çırpıldığı birilerinin birilerine bir şey yaptığına haber koca koca haberlerin çıktığı ve her gün yenisinin eklenip bir eskisinin eski olarak gündemden düştüğü dönemler. Ama burada tabii belki de yani bilmiyorum Ergenekon davasını bir milat olarak kabul etmek yerinde olur mu olmaz mı tartışılabilir bu ama en azından e, devlet içinde silahlı kuvvetler koruması yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde de yerleşik olduğu ileri sürülen bir takım şeyleri. Hem yolsuzluk anlamında hem de çeteleşme anlamındaki olaylara karşı ilk defa kapsamlı bir soruşturma yürütülmekte ve davalar açılmakta takibi de getirilmekte. Bu olumlu olarak kar kararlar. Yani bir bir arkasından çıkıp da unutulanlar sözüne senin hı hı. bir çeşit bir farklılık var mı acaba diye bir şey getirmek istedim. Bir de mesela şimdi... Bu biraz önce sözünü ettiğimiz vakıfların da yolsuzluklarının üstüne gidiliyor olması da iyi bir şey. Bir başka şey de mahkemeye itirazlarında reddedilip aramaya devam edilmesi ve bu en önemlisi de gerekçesi. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kozmik odada arama kararı olmaz deyince Genelkurmay'ın itirazına yaptığı reddi, reddi kararında, red kararında diyor ki devlet sırrı. Suçluların yargıdan kaçma bahanesi olamaz diyor. Yani suç delilleri yok edilebilir. Suçun niteliği, olayın vehameti. Yani bu yer devlet sırlarının saklandığı yer bile olsa arama yapılmasına yasal bir engel yoktur. Çünkü olayların vahameti ve delillerin karartılması ihtimali vardır diyor. Ve kurum zan altında kalır diyor. Bunlar pozitif bir... Gelişmenin belirtisi olarak görülebilir mi artık bilemiyorum yani karışık ama e, hakikaten önemli bir karar herhalde değil mi bu He, yani öyle bakmak lazım evet evet hangisi yani lo sevinmeme çık mı yoksa mahkemenin itirazlarını e, her ikisi de ama de. E, ikincisi biraz daha hani e, işleve yönelikte bakılabilir çünkü bir durumla ilgili kural koyuyor şu ana kadar Nereye baksak devlet sırrı diye bir yere takılabiliyor olma ihtimalimiz çok yüksekti. Bundan sonra böyle bir kural üzerinden gidilecek demek bu herhalde değil mi? Evet bu da yani şimdiye kadar çok sıkı rastladığımız tarzda bir şey değil. Devlet sırrına suç sınırı diye vermiş bazı başka gazetelerde. Bir başka haberde de darbe andıcı işaret fişeğinin ateşlendiği Erzincan'daki Komploda diyor Yeni Şafak gazetesi ismi geçen 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk ifade vermeyi reddetti. Savcı ya yazılı çağrı pusulası çıkaracak ya da ifadeyi karargâhta alacak demiş. Bu da özel haber olarak verdiği bir şey. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına ya da ayrıca dalanı sormuşlar. Dalan'ın sadece protokolde tanıdığını söylemiş Neden sormuşlar bilir. Dalan kimseyi tanımıyor Dalan'ı kimse tanımıyor Tapu Dalan'ı oluyor mesela ee, Ama oranın Alan'ı olduğunu söylüyor Dalan Dalan hasta oluyor Sonra Dalan zaten aranmadığını söylüyor Yani bence bir Dalan'ı keşke Ne biliyor Ne konuda neler görmüş Hani en azından bunları söyletebilecek kadar Yakında bulabilseydik ama herhalde Mümkün değil gibi Bu tip şeyler Evet ama yani epey bir şeyde gelişmede oldu 2010'da. Daha da bunun devamının gelmesini dilerim. Çok da fazla vakit kalmadı aslında. Son şansımızı kullanıyoruz dünya açısından da. Yani dünya kaynaklarının tüketilme biçimi yani sadece köresel iklim değişikliğinden falan söz etmiyorum yani. Müthiş bir hızla türlerin tükenişi eee filan var. Ve işte programın başında da değindiğimiz gibi George Monbio'da 60 yıllık bir böyle şölen'den sonra diyor. Onu hapur hupur her şeyi yedikten sonra dünyanın kendisi de bir atılabilir. Kullan at maddesine dönüştü diyor. Yani şöyle bir şey şimdi... Britanya Endüstri Konfederasyonu'nun eski başkanı Lord Turner da söylemiş ya işte. Ekonomik büyüme otomatik olarak, ekonomik büyümede bir artış otomatik olarak insan mutluluğunu ve refahını artırmaz demiş. Yani ama sanki bunu bildiğimiz halde diyor Mombio da bugünkü yazısında gardiyendeki bunu bildiğimiz halde sanki öyle değilmiş gibi yaşamaya devam ediyoruz yani gelişme neyle ölçülüyor hayatı korumaya destek olan şartları yok etmem yok etme hızımızla ölçülüyor diyor yani hayatı ayakta tutan şeyleri ne kadar hızla yok ediyorsak o kadar büyüdük ne kadar büyük bir hızla şey yaparsak o kadar ilerledik diyoruz diyor mesela hükümetler tamamen hükümetlerin başarısı ya da başarısızdı parayı ne kadar dolaştırdıklarıyla e, ölçülüyor diyor. Hı hı. Mesela bugünkü gazetelerde gene işte ihracatta müjdeli haber diyorlar. İhracat yükselmiş diye bütün. Evet evet. E, gayet müjdeli gayet. haberler görülüyordu bilmiyorum. E, yani sanayinin motoru bile hacizden tekliyormuş mesela. Referansta da öyle bir haber var. Yoksa her şey yolunda evet. yani. Haciz edilen zamandaki krizdeki. Sıkıntılar bugünü etkiliyor ama yoksa her şey İhacı yolunda. Da, evet büyüme var filan enflasyonda çok yüksek çıkmadı filan deniyor. Şimdi diyor ki yalnız George Monbio'da, hükümetler işte eğer herhangi bir yararlı amaca hizmet edip etmediğine bakılmaksızın parayı ne kadar dolaştırıp işte hangi cepten öbür cebe gönderirlerse o kadar başarılı ya da başarısız sayılıyorlar yapamazlarsa ve kutsal görev olarak saydıkları şeyler de e, ülkenin en aslında iç bulandırıcı mide bulandırıcı bu şölen yağma işini desteklemek diyor mesela işte bütün şeyler her ülkede Türkiye'de de dahil olmak üzere her ülkede şeyde mağazaların önünde gece arı başlayan kuyruklar alışveriş kuyrukları Ondan sonra da kapılar açıldım hurra içeri giriş ve birbirlerini dirsekleyip üstünden geçerek kimi zamanda baya dövüşerek ilk ben ilk alacak olan benim işte bu bir de televizyon ekranı olabilir ya da başka bir şey satış olacak ve onu alıp götürmek için ...daha geçen yıl, gelecek yıl ki indirime kadar çoktan çöplüğü boylayacak olan bir yeni tasarımcı maddesini almak için yapılıyor bu. Ve ne kadar bu orji, ne kadar manyakça olursa ekonomik yönetimin zaferi de o kadar büyük sayılıyor diyor. İşte onun içinde bugün çikolatalarla, cheeseburgerlerle, hamburgerlerle ilgili gizli reklam tartışmasına da değiniyor ve biz aynı şey olmadıklarını bildiğimiz halde büyüme ile refahı da e, örtüştürmekten kaçınamıyoruz. Mesela Guardian'da geçen haftanın manşeti şeydi diyor. Ama e, Britanya'da yaşama standartları 2005 seviyesinin altına düştü diye bir hı hı. acıklı bir haber vermiş. Ama okudum diyor haberin altını bizim yaşama standartımızla ilgili hiçbir noktası yoktu diyor George Monbyo tersine haber de işte adam başına yurt içi hasılanın 2005'ten daha düşük olduğunu söylüyordu bunun ne alakası var diyor yani GDP dedikleri gayri safi yurt içi hasıla aslında bir ekonomik ...faaliyet ölçüsüdür bir... ...yaşama standardı ölçüsü değil ki diyor... ...fakat bu iki standart... ...bu iki terim o kadar karıştırılıyor ki... ...bunları da bizim... Bu bir karıştırma mı peki? Yani çünkü e, aslında ne kadar çok kazanıyorsan... ...o kadar çok iyisin... ...gibi bir yere bağlı Ve gayri safi milli hasta dışında ekonomik bir değerin yoksa... ...yani hasıla içinde bir değerin yoksa... ...zaten bir değerin yok ki insan olarak... Evet ama bu, bu doğru değil... Anlayış olarak doğru. E, tabii diyor. ama hani geçerli. <gülüyor> geçerli tabii. Aslında bunu daha önce de konuşmuştuk. Önümüzdeki haftalarda muhakkak yapmalıyız. Bu mutluluk üzerine e, hem Hasan Erselli hem de Veki Yankı Yazgan'la psikolojik boyutlarıyla da beraber. Şimdi mesela burada e, kasten mi karıştırılıyor bilemiyorum ama gazeteciler bunu kesinlikle karıştırıyorlar diyor. Bizim meslektaşlar da demiş. Yani mesela bir öncekinin perakende satışlarının düşük olması gayet karamsarlık verici ve depresif bir haber olarak algılandı diyor. Benim evet. de çalıştığım gazetede Guardian'da da diyor. Oysa yüksek satışlar her zaman çok satış iyi haberdir. Düşük satışların düşmesi de her zaman kötü haberdir diyor. Ama yani bu ...konuştuğumuz ürün... mesela porno filmleri bile olsa... ...bu böyledir diyor. Hı hı. Yani artık Guardian'da... ...bu... ...anlamsız habercilik üzerine biraz... ...gitse iyi olacak diyor. Yani... ...60 yıldan beri bu orji devam ediyor. Yeme, içme, tıkınma... ...büyük tıkınma diyor. Ve 800... ...bunun sonucunda en az 800 milyon insan... ...sürekli aç geziyor dünyada. Ve... ...bu şey başlamadan önce... ...orji başlamadan önce... ...büyük tıkıma başlamadan önceki... ...tam istihdamda... ...tam uzak bir rüyadan ibaret diyor. Yani... ...mesela nasıl ölçüleceğine de... ...bu refahın, mutluluğun... ...nasıl ölçülmesi gerektiği konusunda da... ...ilginç bir yazıdan bahsediyor... ...Sörparta da, da, yazmış... Philosophical Transactions of the Royal Society'de çok saygın bir hakemli dergide diyor ki yani e, bu Sörparta'nın yazdığı şey gayri safi yurt içi hasıladaki asıl şey gayri safi olmasıdır diyor. Yani hiçbir bu kavramda Hiçbir çıkarı, çıkarma yapılmıyor. Bütün ekonomik faaliyetler sanki pozitif bir değermiş gibi yapılıyorlar. Yani mesela sosyal insanlara zarar veriyorsa bir iş <Gülüyor> o da e, sosyal yarara ilave ediliyor. Yani bir tren kazası mesela. Şimdi Türkiye'de de hala konuşulan bir tren kazası daha yeni olmuşken iyi bir örnek bu bir tren kazası oluyor mesela bir milyar sterlinlik bir işte rayların tamiri tedavi masrafları ve cenaze masrafları filan bu aslında bilet satışlarında bir milyar dolarlık bir gelir yaratan kesintisiz bir hizmetin devamı olarak görülüyor yani bu da faydalı görülüyor cenaze masrafları da dahil buna insanların ölmesi ve daha önemlisi de ve doğal sermayenin e, azalması bir şey olması zararı da hiç hesaplanmıyor. Mesela işte toprağın bozulması, suların kirlenmesi, ormanların yok olması, balık alanlarının azalması ve atmosferin bu böyle bir hesap yok. Hiç hiçbir zaman hesaba katılmıyor. Daskupta da diyor ki yazıyormuş ki bir ülkenin toplu toplam refahı GDP'si yani yurt içi gayri safi hastası yükselirken bile düşmekte olabilir. Çok önemli bir hı hı. şey. Ne zamandır Hasan konuşacaktık. Bu da iyi bir malzeme olabilir. Mesela Pakistan'da bir hesap yapmış. Adam başına yurtiçi içi gayri safi hasta yükselirken o yılda yüzde 2,2 bu 30 sene içinde 1970'te 2000 arasında böyle olmuş. Oysa toplam refahı Pakistan aynı dönemde bir onda dörtlük düşüşe tekabül ediyormuş. Çok acayip bir şey. Bizim herkesin kafasında da otomatik olarak bir klişe gibi böyle değil mi? Büyüme ve şey olursa yurt içi sağsıla yükselirse milli gelir artarsa mutluluk ve refahta artar diye düşünüyor. Oysa öyle bir şey yok diyor. Yani resmi rakam bile yok diyor. Yani gerçek ulusların gerçek refahını gösteren. Şimdi ilginç olan şey şu. George Orwell ve Aldous Hux, Huxley ikisi de birer farklı totaliter dünya çizdiler bir diyor. Biri 1984'te özellikle öbürü de Brave New World Cesur Yeni Dünya. Eserinde Aldous Huxley'de Birisi korkuya dayalı Bir totaliter dünya Öbürü de hı, bir ölçüde Büyük ölçüde hırsa dayalı Haristlerin dünyası Ve maalesef Huxley'in Dünyası maalesef demiyor Huxley'in dünyası Karabasan'ı daha Gerçekleşmeye yakın oldu diyor Yani mesela Brave New World'de Cesur Yeni Dünya'nın şeyinde Çocuk yetiştirme yerlerinde ilerideki endüstriyel arızı Tayin edecek sözler fısıldanıyormuş Bebeklerin kulaklarına Uçmayı severim Uçmayı severim Yeni elbiseler severim Eski elbiseler çok iğrençtir Filan diye ve her zaman e, Eski elbiseleri hep atarız Atmak Tamir etmekten daha iyidir Sonlandırmak Tamir etmekten daha iyidir Filan diye gidiyor yani Tüketim azlığı Resmen topluma karşı Bir suç olarak düpedüz görülüyordu Fakat aslında Cezalandırmaya da lüzum yoktu Çünkü önce yetkililer Devlet yetkilileri Basit hayat sürdürenleri öldürüyorlarmış Kaçmak isteyen bu toplumdan ama çalışmamış. Onun üzerine çok daha yavaş çalışan ama kesinlikle çok daha işleyen bir yöntem kullanıyorlar. Şartlandırma ve çocuklara daha bebeklikten itibaren reklamlar kafalarına kakarak. Yani bir totaliter dünya ki şey kurulu, şeyin üzerinde kurulu. Harisliğin üzerine kuruluyor ama sonunda kendi kendini yaratan, yenileyen bir şey oluyor. Yani bu ne kadar, bunun ne kadar kendi kendine yürüyen bir şey olduğunu gösteren bir örnek de vereyim size diyor. Ee, bir poster gördüm diyor. Birkaç defa daha önce de duyduğum bir fikri işliyordu diyor. Geçenlerde gördüm. İşte bu küçük... Küçücük dünyadan çıkmamız ve çok daha büyük evrene kavuşmamız gerekiyor. Eğer bu gezegenin bütün kaynaklarını kullanmamız gerekiyorsa da buradan bu küçük dünyadan kurtulmamız, uzaya açılmamız için öyle olsun diyor. Biz nasıl kullanırsak kullanalım güneşin enerjisini ve mineral kaynaklarını bu dünyanın ve gezegen sisteminin diğer bütün kaynaklarını nasıl kullanırsak kullanalım ya bunları genişlemek ve diğer dünyaları keşfetmek için ya da daha büyük bir şeyden bir hayvandan öteye bir yere geçmek için kullanmak zorundayız, büyümek ve uzam uzamak zorundayız yoksa bir tür olarak ölürüz diyorlar. Bu tam bir Tüketim toplumunun son mantıki son çizgisine kadar uzatılmış hali diyor. Yani dünyanın kendisi artık atılabilir. Al kullan at meta haline geliyor diyor. Bu fikir birçok yerde de artık şey görmeye başladı diyor. Baya kabul görmeye başladı. Independence Day filmindeki uzaylılar gibi diyor bir gezegenden ötekini atlamayı ve oradan oraya atlarken de Onun kaynaklarını tüketerek gidelim Diye hı hı. Daha realist daha istenebilir bir Proje oluyor aslında Son şimdi bütün rekorlar Kıran filmde de Beyaz insanların yaptıkları da biraz öyle Değil mi zaten e, Gayet gayet ama zaten Gayet bildik film, Avatar it. filminden bahsediyor. evet Bu ama e, yani Giderek Refahı ölçmeye ...yöneldiğimiz şeyin de bir ölçüsü bu oldu. Peki bu sistemi nasıl kıracağız diyor. Yani mutluluğu ve refahı da iyi yaşamayı büyümenin üstüne nasıl geçireceğiz diye sorarak bitiriyor yazısını George Monbio. Kopenhag iklim müzakerelerinden birkaç sebeple biraz depresyona girmiş olarak döndüm ama her şeyden önce bütün o... Halklar, ya vatandaşlar zirvesindeki tartışmalarda şöyle bir şey dikkatimi çekti diyor. Artık hareketlerimiz olmuyor diyor. Yani eskiden birçok hareket vardı. Şimdi onlar yok diyor. Binlerce insan, herkes kendi vizyonunun kabul edilmesini ister nitelikte görünüyordu diyor. Yani arada büyük yürüyüşlere... Protesto hareketlerine bir araya gelebiliyoruz ama alternatifleri tartışmaya başladığımız anda dayanışma e, onun böyle sahiplenici bir bireyselliliği ile kırıldığını görüyoruz diyor. Yani tüketicilik aslında hepimizi değiştirdi şu andaki önümüzde olan en önemli mesele de içselleştirdiğimiz bu sistemle nasıl savaşacağımızı bilmek demiş. Üzerinde düşünülecek konular. Bugün daha açık gazetede. Bunları paylaşmamız gerekiyor. Hı hı. Cevabını bilemeyiz. <gülüyor> Ama böyle bir yazı işte. George Monbiot 60 yıllık bir hapır küpürden sonra dünyanın kendisi de artık atılabilir bir mal haline geldi diyor. Ve Huxley'in de korktuğu gibi tüketicilik hepimizi biraz değiştirdi diyor. Yani yeni, cesur yeni bir dünyaya atlamayı tercih ediyoruz. Eğer harcamamızı sınırlamak yerine yeni bir dünya arayıp ona sıçramayı tercih eder Tabi hale bu harcama geldi. Harcama sınırlama durumunu sadece harcama sınırlamayla sınırlayacak olursak, işte tasarruflu ampul değiştirmekten, conta düzeltmeye... E, yapacak çok fazla işimiz olur ama sonunda hala aynı cehennemin içinde yaşıyor olabiliriz diye de düşünmek lazım ama kısıtlarsan, kısıtlarsan muhtemelen Monbyon diğer bütün yazı ve kitaplarına evet, evet. tamam yok kuvvetli bir Sadece tarzı değişik felsefi bir sorunsaldan bahsediyor tabi bence evet durum bu bu şekilde biz yani sen biz kararını verdin mi Neyle Burç mu daha iyi haber, Burç Halife mi yoksa darbelerin sonu mu? Yani Burç Halife daha iyi haber, en nihayetinde yani dünyayı ilgilendiren bu, değil mi? Kazanacak mıyız, kaybedecek miyiz? Ortada bir kazanç kapısı var, açılmış olan hem de kaç metre? 800 binden. 828 kaç? metre tam. Tam değil de rivayet o. Kimse ölçmedi çünkü. Ama biz arada volkanla konuştuk. ...günün en iyi haberini... ...senin ilk söylediğine karar verdik... ...Halk Merkez'deki... ...indirimler... ...bugünün en umut verici haberi... değil mi? ...dumping... ...bir çeşit öyle hakikaten yani... ...valla inşallah... ...yani bir yer kapatabilirsek... ...onu da haber veririz... ...hem dinleyicilere hem... E ...yavaştan kazandıkça... ...biz kazandıkça herkes kazanacak... Gerçekten. ...neydi alacağız vereceğiz... ...ekonomi canlanacaktı... ...bekliyoruz dükkanı açar açmaz... Neydi al ver ekonomiye can ver can ver tamam senin canın çıkmış bana ne diye devam eden e, güzel mi güzel reklam kampanyası iyi de ama evet Cool and the Gang'le bitirelim şarkının adı Zatürre Nümaunya Cool and the Gang grubu bir dönem. Son derece popülerde Açık Radyo'nun da popüler gruplarından hala sevdiği gruplardan biri funk sesleri çıkarıyorlar. Onun davulcusu George Brown'un doğum gününde 1949'da bugün doğmuştu. Bir parçayla da bitiriyoruz. Nümonya ile hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.